Efendim yeni rahme düşmüş 40, 50, 60 günlük bir bebeği aldırmak caiz midir? Ruh üflenmediği için böyle bir kolaylık var mı demişler. Evet ana rahmine düştükten itibaren çocuk canlıdır. Bir günlük de olsa hayat taşıyordur. Ee, zaruret olmadıkça yani zaruret nedir? Annenin hayati tehlikesi. Yahut o doğumu gerçekleştirdiği takdirde hayatını normal idame ettirememek gibi bu iki sebep olmadıkça çocuk sakat olacakmış, şu beyni gelişmemiş, şurası olmamış, burası olmamış gibi bir takım beyanlara göre çocuğun aldırılması caiz olmaz. O hadisi şerifi farklı değerlendirmek lazım. O hadisi şerifin farklı bir anlamı var. Yoksa... Ee, ana rahminde yavrunun tutunabilmesi bir canlılık alametidir. Tabii ki. Yani bir günden itibaren, ilk tutunduğu andan itibaren o yavru aslında e, yol almaya başlamıştır. Siz onu kestiğiniz takdirde yol alamaz. Devam ettiği takdirde doğum gerçekleşir inşallah. O açıdan e, ruhun üflenmesi farklı bir olaydır. E, bunu farklı değerlendirmek lazım. E, fakat şunu bileceğiz, ilk günden itibaren çocuk canlıdır, zaruret olmadıkça, zarureti nasıl tanımlıyoruz? Annenin hayati tehlikesi, bir de e, hayatını sürdüremeyecek e, şekilde hastalanması gibi olağanüstü bir durum halinde e, zararın hafifi tercih edileceği için o da nedir? Annenin hayatını kurtarmak. Ee, annenin hayatını kurtarmak amacıyla o yavru maalesef istenmesi de alınabilir.